Bu sandalyede namaz kılarken kişi evet. kıyamı yapabiliyor, rükûyu da yapabiliyor. Sadece secdeyi yapamıyor. Yani dizleri bükmüyor. Bu kişi oturması mı gerekir, ayakta mı durması gerekir? Yani kıyamı yapamıyor oturursa. Oturmak fazla evet. diyorlar. Bu kıyamı yapabiliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Rükûyu da yapabiliyor sadece secdede oturduğu yerden. Şimdi otursa, yani yere doğru uzatsa ayaklarını kıyamı yapamayacak. Evet. Nasıl yapacak, nasıl kılması gerekir? Soralım hocamıza. Teşekkürler efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Şimdi İmran bin Hüseyin diye bir sahabi var. Bunda hemoroid hastalığı var. Bağsu dediğimiz hastalığı evet. var. Bir ki Resulat, benim böyle bir hastalığım var. Şimdi o hastalık, hemoroid, o memeler olur böyle. O iltaplanırsa çok ağrı verir. Şimdi diyor ki ben namazı nasıl kılacağım? Piramlarımız diyor ki namazı ayakta kılacağım. Eğer buna gücün yetmiyorsa oturduğun yerde kılacağım. Yani ayakta kılmaya gücün yetmiyorsa namazı oturduğun yerden kılacağım. Oturduğun yerden de kılmaya gücün yetmiyorsa işte yatıp ima ile baş ile ima edilerek kılınacak diyor. Şimdi bu özür sahibi olan insanların namazının nasıl kılınacağına dair Delil bu hadis-i Evet. Şimdi dolayısıyla bir insan mesela yere eğilip kalkamıyorsa yani namazı kıyan farzı ayakta kılmak. Evet. Şimdi ayakta başladınız. Ama siz yere oturamıyorsanız, oturamıyorsanız şimdi e bir kıyan farz, rükû far farz, bir de e tahiyyat dediğimiz son oturuş var. Son oturuşta farz. Dört rekatlı ve üç rekat namazların iki rekattan sonrasındaki oturuş da vaciptir. Anne evet. e göre. Vacip bilerek terk edilirse hani namaz olmaz. Şimdi bir Müslüman eğer oturabiliyorsa yani Bağdaş kurmak suretiyle veya diz üstü tutmak suretiyle veya ayaklarını kıbleye yönetmek suretiyle oturabiliyorsa namazını bu şekilde kılacak tabure yerine. Evet. Şimdi bu kardeşimiz Ömer Bey diyor ki efendim oturduğu zaman diyor kıyam yapmamış oluyor diyor ürküyo da yapmamış oluyor diyor. Şimdi e, biz sandalyeye oturup da kıldığımız zaman da secdeyle oturmayı da yapmamış oluyoruz. Yani evet. her halükarda iki tane farzı yerine yapılmamış oluyor. Yani tabureye oturduğunuz zaman diyecek ki ben taburu oturuyormuş. İşte oturmayı tabureye oturduğunuz zaman yere oturma anlamına gelmez. Farklı şeyler. Farklı şeyler. Dolayısıyla taburede namaz kıldığınız zaman siz secdeyi ve e, ilk ve son ta'yeti yapmamış oluyorsunuz. Oturduğunuz zaman da kıyamı ve e, rükûyu yapmamış oluyorsun. Evet. Yani rükûyu yapıyorsunuz. Yani rükûyu yapılırsa sayı, yapılmış sayılır. Kısmen yapılmış sayılır. Dolayısıyla hani bu konuyu hocalar fakihler kendi kafalarına göre koyamazlar. Bu tatbüdü bir konudur. Peygamberin tarif edildiği şekilde yapması lazım. Şimdi peygamberimizin zamanında savaşlar vardı. Evet. Değil mi? Mesela Uğuz Savaşı oldu, Bedir Savaşı oldu, Endek Savaşı oldu. Mesela Uğuz Savaşı'nda pek çok Müslüman yaralandı. Muhtemeldir ki bunların içerisinde de yani işte kıyamını, rükûnunu, oturmasını, secdesini yapamayan insanlar olmuştur. Hiçbir hadis kitabında ve hiçbir fıkı kitabında ben mesela tabureye oturarak veya tabure yerine geçecek bir şey oturarak sahabe-i namaz kıldığına dair bir şey yok. Ama yere oturup kıldığına dair işte mesela bu hadis-i şerif var. Dolayısıyla e, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı e, bu konudaki karar da böyledir. Bütün fır kitaplarımızda yazılanlar da böyledir. Benim de bir e, Diyanet Başkanlığı'nın neşrettiği Halil Altuntaş'la birlikte kalem aldığımız namaz ilm halimiz var. Biz evet. orada böyle yazdık. Benim engellilerle ilgili bir kitabım var. Diyanet Yayını orada böyle yazdık. Namaz dostu nasıl kılınır diye bir kitabı. Orada da böyle yazdı. Dolayısıyla eee taburede kılmak ha, kılmak yerine oturup kılmak e, bu hadise binaen tercih ediliyor. Ama adam diyorsa ki kardeşim iyi güzel de benim dizlerim bükülmüyor ki ben oturamıyorum. Ha. La yukellifullah nefsen illa vusaha. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez adamın dizleri bükülmüyorsa, yere oturması mümkün değilse, ne yapacak? Şu benim oturduğum şeyi kabul edin. Tabi, Tabi orada kabul olduğunu kabul, kabul edin. Şimdi namazı ayakta başladık. Evet. Namazı ayakta başlayacağız. Efendim rükümümüzü yapacağız. Doğrulacağız. Ondan sonra herkes secdeye giderken biz oturacağız. Bu şekilde kılacağız. Yani şeye yere oturamadığımız için. Ama adam oturabiliyor da Oturmak, kalkmak dizlerine zor geliyorsa kıyamda başlar. Birinci hareketi kıldıktan sonra oturur. Ondan sonra e, namazında oturduğu yerden kılmaya devam eder. Tabure son çare diyoruz. Tabure son çare, evet. evet. Yani dizlerimiz bükülmüyorsa, oturamıyorsa o zaman tabure kılınabilir.